O, Allah'ın ipidir. Ona yapışan doğru yolu bulur. Onu bırakan da yolunu sapıtır. Hadis 348 İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, Ebu Bekri Sıddık'ın, Allah ondan razı olsun, şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ehli i Beyt'i sevip sayma konusunda, Peygamber, Sallallahu Aleyhi ve sellemin emrini tutunuz veya ehli beytiyle birlikte Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellemi de saygı ve sevgide göz önünde bulundurunuz.